Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal Ramazan özel programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine sizlerden gelen sorularımızı, Ramazan'a özel sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza sorularımızı yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Amin. Gelen sorularımızla programımıza başlıyoruz hocam. İlk sorumuz, geçen Ramazan ayından borcu olan kişi bu Ramazan ayında oruç tutabilir <gülüyor> mi diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillah. sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ba'du. Sualde Ramazan-ı Şerif kazası olan bir Hı -hı. kimsenin bu Ramazan'da Eda niyetiyle oruç tutması sahih midir? Evet. Soru bu şekilde herhalde yanlış evet. anlamadıysam. Ee, tabii ki tutmalıdır ve tutması da sahiptir. Ee, hatta kişi kazası olduğu halde Ramazan-ı Şerif ayında e, kaza niyetiyle oruç tutacak olsa bile o tuttuğu oruç yine Eda olacaktır. Hı -hı. Yani kasıtlı olarak ''Ya Rabbi niye teyledin? Ben bunu geçen senenin Ramazan'ın kazası, kazası niyetiyle tutuyorum.'' dese dahi evet. o tuttuğu oruç eda olması hasebiyle, eda vakti olması hasebiyle evet. tabi mukim ise seferde değil ise yani oruçta kendisine oruç tutmamaya dair ruhsat verilecek kişilerden değil ise evet. o kişinin tutacağı oruç farz olur. Evet. Hatta nafile niyet etse yine farz olur. Burada böyle bir genellemede bahsedilir. Evet. Ramazan-ı Şerif ayına mahsus. Ama bunun yanı sıra bu kişi kasıtlı olarak ben zaten Ramazan'ın edasına niyet ediyorum dese de o kişinin tutacağı oruç e, eda olarak sayı olacaktır. Evet. E, Tabi burada şöyle bir şey vardır ki geçen seneden borcu olduğu halde bu seneye kadar bu borcunu eda etmemek yani kaza etmemek doğru bir şey değildir. E, bunu bu kadar tehhir etmek uygun bir şey değildir husus e, Hanefi mezhebine göre bunun belli bir vakti yoktur. Evet. Yani kişi kazasını ölmeden önce yapsın ama ne zaman yaparsa yapsın. Evet. Ama Şafi mezhebine göre bu konuya dair yani ön önemli olduğunu vurgulayabilme adına bunu söylüyorum. Hı hı. Şafi mezhebine göre bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmasa, kazaya kalsa bir şekilde bir nedenden dolayı e, ve o kazayı bir dahaki Ramazan-ı Şerif ayı gelinceye kadar yapmasa ve bir dahaki sene Ramazan-ı Şerif ayı gelse bu kimse hem o kazayı tutacak artı her bir gün için bir fidye verecek. Hmm. Hanefi mezhebine göre böyle bir şey yoktur. Sadece kazalı mükelleftir. Evet. Fidye kazası olmayan, kazasını yapamayacağı oruçlar içindir. Ama burada Şafi mezhebine göre bu vakitte yani bir sene geçmesine rağmen hala daha bunu kaza etmediyse bir nevi ona bir e, cezai i müeyyide şekliyle artı fidye vermesi de mecbur tutulmuştur. E, o yüzden e, borçlarımızı tehdit etmememiz gerekir. Yarına çıkacak mıyız, Peki. çıkmayacak mıyız belli değil bir şekilde oruç tutmamış olabiliriz. Şeri şerifin müsaade ettiği doğrultuda bir takım ruhsatlardan dolayı tutmamış olabiliriz. Ama o ruhsat kalktığında tutabilme imkanı bulduğumuzda tutmayacak olursak mesul olacağız. Evet. Hatta şöyle söyleyelim seferde olan bir kimse Ramazan-ı Şerif ayını eda etmekle mükellef değildir. Bir Onun hakkında bir ruhsat vardır. Evet. Tutması fazilettir ama tutmamasına da müsaade edilmiştir. Hı hı. Ta ki e, seferlik hali nihayet erinceye kadar. Evet. E, diyelim ki kişi 10 gün seferde kaldı Ramazan Şerif'in son 10 günü. O 10 günden mesul değildir. Bayram geçti. Bayramdan sonra 10 gün tutabilme imkanı olduğu halde tutmadı. Tuttu. Yani mukim oldu, tutmadı ve öldü. Ondan mesul olacaktır. 5 hmm. gün yaşadı, 5 gün sonra vefat etti. 5 günü oruçtan mesul olacaktır. Yani tutabilme imkanı olduğu halde tutmaması o kişinin mesuliyeti demektir. Evet. Ha, e, 20 sene yaşadı, 30 sene yaşadı, 10 günü ömrünün son günlerinde tuttu. O mesuliyetten kurtarın. Evet, evet. Ama hiçbirimizin elinde böyle bir garanti yoktur. Yok. O yüzden borçlarımızı derhal ödemeliyiz. Hı -hı. Bunu tehdit etmememiz gerekir. Ee, te yani daha Yaşım gençtir, şudur budur şeklinde bir takım e, ifadeler <gülüyor> kullanmak suretiyle bunu tehdit etmek uygun bir şey değildir. Herhangi bir kula borcumuz olduğu zaman, nasıl endişeleniyoruz veya senin stres yapıyoruz kendimize. Allah-u da bir borcumuz var, bunu da. En kısa zamanda ödemek lazım. Hatta maalesef e, kula olan borçlarımızda dahi bu titizliği göstermemiz gerekir. Evet. Her, siz vakai değil de olması gerekeni Hı -hı. söylüyorsunuz. Evet. Eğer o borç e, yani hakkında resmi bir yazı vesaire yoksa bu konuda da günümüzün insanların da ciddi manada bir sıkıntı vardır. Hı -hı. Dediğiniz gibi olmalıdır. Tehkir evet. etmemelidir. E, borçları yerinde zamanında ödemeye gayret göstermek gerekir. Ama bunun yanı sıra diyelim ki özellikle kula olan borçlardan bahsedelim. Zamanı geldi ödeyemeyeceksiniz. İmkanınız yok. O günden önce haber vermek gerekir. Evet. Yani benim böyle böyle sana falan tarihte borcumu ödemem gerekiyor. O tarihe gerçe bir iki gün kaldı ama imkanım yok. Bana hmm. müsaade et şeklinde karşı tarafa bilgi vermek gerekir. E buna dikkat etmek gerekecektir. Bunu da tabii siz söylemişken e evet. değinmiş olduk. Bir başka da değinmiş olduk bu anlamda. Bir diğer sorumuz çocuklarımız kaç yaşına geldiklerinde oruç tutturmalıyız bozarlarsa kefaret gerekir mi? E, oruçla alakalı e, yine asrımızın e, büyük fakihlerinden merhum Ömer Nasuhu Efendi'nin ilma halinde e, oruç namaz gibidir demekte. E, ve e, namazı nasıl ki 10 yaşındaki çocuğa emrediyorsak, orucu da 10 yaşındaki çocuğa emretmemiz gerekli olduğunu Hı. ifade ediyor ilma halinde. E, namazla alakalı Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki مُرُوا اَوْلَادَكُمْ وَهُمْ مُرُوا Muru evladukum salate ve hum ebna'u sab'an vadribuhum ve hum ebna'u 'ashrin. Çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namazı emredin. 10 yaşına geldiğiniz geldikleri zaman ise bu emirlerinizi yerine getirmemeleri durumunda kavgin ötesinde fiili olarak ufak çapta onlara vurun, dövün. Bu konuda namaz konusunda efendimiz Aleyhisselatü vesselam çocuklarımıza karşı nasıl har ve hareket takınmamızı bize ifade evet. ediyor. E, fakirlerimiz e, orucun da aynı bu konumda olduğunu söylüyorlar. Yani oruç konusunda da çocuklarımıza e, özellikle 10 yaşına geldiği zaman tutmamaları durumunda bir cezai müeyyide şeklinde onları darb edileceği hafif şekilde dövülebileceğinden. Tabi burada çocuğun bünyesi önemlidir ama. Ve dediğimiz gibi oruçun özellikle günümüzde işte yaz günlerine denk gelmesi çok uzun zamana yani uzun gündüzün uzun olmasından dolayı bazı çocukların bünyesi bunu kaldır. tutmaya kaldırmayabilir. Bu konuda çok fazla galizde olmamak gerekir, dikkat etmek gerekir. Eğer çocuğumuz zayıfsa tutamayacak bir durumdaysa en azından onunla teşvik olmasa dediğinde işte öğleye kadar tut. Gerçi öğleye kadar oruç diye bir şey olmaz. Ama yani o orucun mahiyetini anlayabilme adına, Ramazan-ı Şerif'in mahiyetini anlayabilme adına Hı -hı. bu şekilde bazı şeylerde tekliflerde bulunmamız gerekir. Hı -hı. Ama yok çocuğun bünyesi müsaitse kaldırabilecek bir durumdaysa 10 yaşında çocuğumuzun tutması için gayret sarf etmemiz gerekir. Tabii çocuk tutmaması durumunda mesul olmayacak. Evet. Çocuk mesul olmayacak ama bu ebeveyne yüklenen bir yükümlüktür. Hmm. Yani ebeveyn bu çocuklarına alıştırabilme adına bu sorumluluğu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ondan ebeveyne evet. emrediyor çocuğa evet. değil. Çünkü kişi bulu çağına ermedikçe yapmış olduklarından dolayı mesul değil. Hmm. Kendisine hitap bu manada gelmeyecektir, teklif edilmeyecektir. Hatta o haldeki çocuk oruca başlayıp bozacak olsa kazayla da de mükellef değildir. Hmm. Kefaret de gerekmeyecektir evet. ama Ebeveynin o çocuğu bunu anlatabilme adına işte bozarsan orucun bozulur, kefaret gerekir şeklinde onu bir şekilde yani orucu hazırlaması Namasına gerekir. Gelişim Çünkü bulu erer ermez kişinin ani manevra yapması mümkün değildir. Hmm. Yani o zamana kadar namaz yok, oruç yok, bulu erdi, şimdiden Hadi sonra başla. hiç kaçırmayacaksın, harfiyen devam edeceksin. Hani tampon bölge diye tabir ediliyor ya, evet. buludan önce de bir tampon bölge oluşturmamız Hı -hı. gerekir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize onu söylüyor. Çünkü e, genel olarak 15 yaş sınırdır. Yani evet. buluda e, Hanefi mezhebine göre kız erkekte Ebu Hanife'ye göre eğer e, daha öncesinde ihtilam gibi bir takım durumlarla bulu çağına ermemişse 15 yaşına girdiği zaman gerek kız çocuğu gerek erkek çocuğu artık o çocuk alik olduğu kabul edilir Hı -hı. ve mükelleftir. Dolayısıyla onun öncesindeki 10 on yaş, son nihai yaş olarak bakılıyor. O zaman zarfında e, bu kişi kellefmiş gibi buna e, hal ve hareket takılmak gerekir ki e, o dediğimiz yaşa geldiğinde sıkıntı çekmesin. Hı -hı. Zaten bunu yapıyordu. O şekilde devam ettirsin diye. Evet. Belki namazlarda ve oruçlarda hani oruç tuttun, namaz kıldın oğlum, kızım şu hediye de bunun için gibi şeyler yapmakta. Da daha güzel güzeldir. olacaktır inşallah. Güzel. Evet, bir diğer sorumuzla devam edelim. Oruca niyet etmemiş kişi kefaret tutmuyor. Başlayıp bozan kişi kefaret tutuyor. Bunu nasıl anlamalıyız Maalesef evet çok <gülüyor> dillendirilen meselelerden bir tanesi. ki bunu daha önce radyo programlarında da evet. birkaç kez dillendirmişidik, ifade etmişidik. Yani şöyle algılanıyor. Bir kimse geceden niyet etmiyor. Kasıtlı olarak evet. bu kişi güne, gününe gün tutacak. Hı hı. Öteki kişi geceden niyetleniyor. Öğleye kadar veya ikindiye kadar tutuyor. Ama bir şekilde orucunu kasıtlı olarak bozuyor. Bu kişi ise kefare tutacak. hikaye evet. ay peş peşe oruç tutacak. Ee, oysa birinci kişinin yapmış olduğu işlem daha kötü. Hı hı. Hiç niyetlenmemiş. Peki bunu nasıl anlayacağız? Aslında basit şöyle ki kefaret bir nevi telafisidir yani bu kimse ne kefaret sana vaciptir dediğimiz zaman senin kefare tutman gerekiyor dediğimiz zaman yapmış olduğu cinayetin yapmış olduğu o suçun telafisi ona söylenmiş oluyor evet. ama kişi hiç niyetlenmediği zaman öyle bir günah işlemiştir ki ona telafisa dediğinde söylenilecek bir kefaret dahi yoktur hmm. yani onun günahının adeta telafisi yoktur şeklinde bir Allah algılamadır Allah. bir bilgi vermedir ona o yüzden kefaret e, telafi olarak değerlendirildiği için kefaretin olması güzel bir şeydir. Evet. Yani kefaret e, tuttuğu için sevinmesi lazım bir anlamda. E, kefareti tuttuğu için sevinmesi artı o cerimesinin mukabilinde kendisine kefaret suçu verilmesi, cezası verilmesi de onu sevinmesi evet. vesiledir. Niye? Çünkü bir telafidir. Hı hı. Ama derin ise kefareti yoktur. Yani bir hoca efendi öyle vaazında söylüyor. Öyle bir günahtır ki, hiç oruca başlamamak, hiç niyet etmemek, Hı -hı. ona kefaret dahi paklamaz. Bu şekilde ifade edilmekte. O yüzden e, kefaretin olmaması daha ehven olduğu manasında algılanmamalıdır. Hı -hı. E, belki daha şiddet olduğunu, daha kötü olduğunu, daha galiz olduğunu algılamamız, anlamamız gerekmektedir. Hocam burada kefaret kaza konusunda kısaca bir değinelim mi? Yani kefaret tutan kişi 10 gün tuttu, sonra ara verdi, devam etti gibi olabilir e, mi? Yoksa ki, peş peşe devam mı edecek? Kaza oruçlarında peş peş olma şartı yoktur. Hı hı. E, kişinin yani oruçlarını e, her gün bir gün yani e, tabii bir günde bir günlük kaza edilebilir evet. ama ertesi günde illa kazayla geçirme mükellefiyeti yoktur hı hı. Hanefi mezhebine göre araya fasıla koyabilir. Evet. Yeter ki ömrünün sonuna kadar o kazalarını bitirsin. Hı hı. E, sadece Şafii mezhebine göre ki daha önceki programımızda bunu dillendirmiştik. E, eğer ikinci Ramazan'a kadar onu kaza etmemişse yani evet. bir sene üzerinden geçmişse hem kaza artı fidyesini de vermesi gerekecektir. Evet. Ama Hanefi mezhebine göre böyle bir şey yoktur. Kefarette ise tetabu şartı vardır. Yani peş peşe tutması gerekecektir. Hı -hı. Hatta e, diyelim ki iki ay oruç tutması gerekiyor. E, bir buçuk ay tuttu peş peşe. Ondan Hı -hı. sonra bir gün ara verdi. O kefaret bozulur, sil baştan yapmalıdır. Sadece ara vermesini gerektiren e, tabi bir durum ki o da kadının aybaşı halidir. Hı -hı böyle bir durum olursa o zaman o sanki araya vermemiş gibi değerlendirilir. Aybaşı halinden kurtulduktan sonra orucuna devam ederek orada bir tetabuk, bir peş peşelik var kabul edilir. Evet. Ama bunun haricinde velev ki hasta olsanız dahi, hmm. yani başka bir nedenden dolayı oruç tutamayacak olsanız bile bu peş peşelik e, sıkı, yani bittiğinden dolayı, peş peşe şartı yerine gelmediğinden dolayı kişinin sil baştan yapması gerekecektir. Peki hocam burada gün 60-61 deniyor. 61 gün veya 60 gün. Buradaki yani asıl da 2 e, aydır hı. bir günde kazasıdır. Evet. Ama ayı 30 gün olarak hesap ettiğimiz zaman 60 gün e, kefaret bir günde kaza 61 gün olarak hı hı. söyleniyor. Ama aslında burada e, aya itibar edilir, ayın durumuna göredir hı hı. ki e, bu kah 29 da çekebilir o ay 30 da çekebilir. O yüzden en e, yani fazla 30 olma ihtimaline bineyen 60 ah. tabiri kullanılmıştır hı hı. ki bir günde kaza ha, bir günde kaza. Kefarette peş peşe de aranan o iki aylık zamandır. Hı. O bir günde peş peş olma şartı yoktur. Evet. Yani siz 60 günü peş peşe tuttunuz, tuttunuz, sonra ara verdiniz, bir günü daha sonra tuttunuz. Bunda bir mahsur lazım Yok. gelmez. Çünkü kefarette peş peşe olması gerekir. Kazanın kefarete bitişik olma şartı yoktur. Niyette hocam, şimdi 60 günü kefaret olarak niyet edecek. Birini kaza olarak mı niyet edecek? O en son e, tutacağı ise bir gün kaza. Kaza niyet edecek. Evet. evet hocam. Devam edelim. Bir diğer sorumuz, bizim lokantamız var. Ramazan ayında kapartmamız şart mıdır diye sormuşlar. Bir günahı işlemek ne derece vebal ise bir günah işleyecek olan kimseye istihdam sağlamak, ona yardım etmek, Hı -hı. o günah işlemesine bir nevi vesile olmak da e, bu derece günah olsak gerek. E, dolayısıyla e, oruç tutmakla mükellef olan bir kimsenin kasıtlı olarak gündüzün ortasında yemesi içmesi günahtır. Hı -hı. Böyle bir kimseye yeme içme hazırlamak da bu manada günah olacaktır. Ancak e, oruç tutmak tutmamasına yani tutmamasına ruhsat verilen kişiler vardır. İşte hasta olan kimseler veya sefer halinde olan kimseler gibi. Sizin e, o lokanta diye tabir ettiğiniz dükkanınız. Bu gibi kişilerin çoğunlukta olduğu yerde ise hı hı. yani söz gelimi yol kenarında işte e, dinlenme tesisi var orada bir lokanta çalıştırıyorsunuz evet. veyahut da hastanede kantin çalıştırıyorsunuz hı hı. ki e, burada genel itibariyle ekseriyet oruç tutmasına tutmamasına ruhsat verilen kişiler vardır evet. ya hastadır ya misafirdir bu gibi bir yer ise o kişi o dükkanını açabilir. Çünkü ve gelen kimseye desen hasta mısın, değil misin, misafir misin, değil misin diye sorgulama yapmasına da gerek yoktur. Çünkü o hal genel itibariyle o kişilerin bulunduğu yerdir. Evet. Ama yok bulunduğu yer işte mahalle dükkanı, mahalle lokantası, misafirler gelme ihtimali vardır ama çoğunlukla orada bulunacak halk. Ee, ve farz olduğu halde kendisine ruhsat verilmediği halde orucunu kasıtlı olarak yiyen kimselere hizmet edeceği evet. bir yer ise böyle bir yerde böyle bir hizmet sunmak doğru değildir, vebaldir, günahtır. Bundan kaçınmak son derece lazımdır. Efendi Hazretlerimiz e Allah başımızdan eksik etmesin. O da hatta bir sohbetinde şey demiş herhalde duyduğum kadarıyla. E Musa Aleyhisselam zamanlarının kesilmemesi emredilen bir öküz vardı. onu nasıl kestiler? günaha girmişseler, girmişseler o kimseler yine bu zamanda Ramazan ayında e, lokantasını açan kimseler aynı hükümdedir diye e, onu da duymuştuk. E, onun için bir dikkat etmek lazım. Daha özen göstermek lazım. Evet bir diğer sorumuz. Kaza orucunu tutan kişi orucunu bozarsa kefaret gerekir mi? Kefaret sadece Ramazan-ı Şerif ayında edaya mahsus olan bir işlemdir. Hı hı. Bunun haricindeki günlerde kefaret yoktur. Evet. Dolayısıyla kişi kaza yaparken o kazasını kasıtlı olarak boş, bozacak olursa yine günle gün tutması gerekecektir. Hı hı. Artı bir kefaret daha tutmasına gerek yoktur. Yok. Dolayısıyla buradaki kuralı şu şekilde bilmemiz gerekir. Ramazanın edasına mahsustur kefaret. Hı hı. Ramazanın kazası olsa bile orada kefaret hiçbir zaman olmayacak. Nafile oruçlarda aynı zaten kefaret yoktur, yoktur orada. Evet. Bir başka sorumuz. Yanımızda oruçlu olduğu halde unutarak bir şey yiyen kişiye hatırlatmamız gerekir mi yoksa yemesine devam etsin mi? Daha önceden de ifade ettiğimiz üzere hı hı. kişi oruçlu olduğunu unutarak bir şey yemesi içmesi orucunu bozmaz. Evet. E, hata en bir şey yemesi içmesi ise orucunu bozar. Hı hı. Unutmak ile yani nisan ile hata arasında fark vardır. Evet. Peki unutarak bir kimse bir şey yiyip içmesi durumunda onun orucunu bozmuyor da onun yanında bulunan diğer kişinin vazife olarak ona hatırlatması mıdır? Güzel olan hatırlatmaması mıdır? Hı. Bu konuya dair kaynaklarımıza baktığımızda şöyle bir bilgi verilmektedir. Eğer o kimse yani unutarak e, orucunu yiyen kimse ki orucu bozulmamıştır ...ve unuttuğundan dolayı yiyor, içiyor ise, eğer onun bünyesi zayıfsa, yani Hı. oruca takatı yoktur ve bundan dolayı Mevla Teâlâ Hazretleri onu unutturmuştur. Ve karnını doyuracak, susuzluğunu giderecek bir konumu varsa, ona hatırlatmamak gerekliliği. Hı. Ancak karnını doyursun, yemesin, içmesi bilsin, ondan sonra hatırlatabilirsin. Hı. Ama yok, eğer bünyesi sağlam, sağlıklı, işte vücudu semiz yani oruç ona dokunmayan bir konumda ise buna hatırlatmamanın mekruh olduğu e, özellikle İlmi halinde nakledilmektedir. Hı -hı. O yüzden e, bu doğrultuda hareket edeceğiz. E, bu kişinin durumuna göre e, oruca bünyesi dayanıklı mıdır, değil midir, sağlıklı mıdır, değil midir veyahut da zayıf mıdır ona göre hareket ederiz. Yerine göre hatırlatmayız. Yerine göre ise hatırlatmamız gerekecektir. Ilgili... Ama o kişinin kesinlikle orucu bozulmayacak. Evet. Yani bununla ilgili bir kere bir yolculuk esnasında bir arkadaşımız nafile oruç tutuyordu hocam. E, sonrasında hava çok sıcak olduğu için biz yol kenarından bir su aldık. E, o da kendisi de istedi. Bana da su alın şeklinde. Biz kendisine direkt sen oruçlusun kardeşim. Sana e, su alamayız gibi bir tabir kullandık. Orada kendimiz ona verseydik iyi mi yapmış olurduk yoksa almamamız... Biraz önceki söylediğimiz gibi yani o madem ki orada unutmuştur evet. e, bünyesi de zayıfsa çok sıcak günlerde harareti de fazlalaşmışsa hazır unutmuştur ona vermeniz de mahsur olmayacak. Yani kendi verdiğimiz için... Yani... Ama o talep ediyor onu evet. ama aksi takdirde yani siz bana da bir su alın diyor. Suyu hmm. bana içirin demiyor. Evet. E, ama siz orada onun konum itibariyle yani ...mukavemeti varsa hatırlatmanız gerekecektir, hatırlatmamanızın mekru olacağı bahsedilmiştir. Evet hocam, bir diğer sorumuza devam edelim. Seferi olan kişi oruç tutmayabilir, sefere çıkacak olan kişi de oruç tutmasa olur mu? E, oruçlu olduğu halde veya da oruç tutmamasına ruhsat verilen kişilerden bir tanesi de misafirdir. Hı hı. E, şer'i bir seferde olan bir kimsenin o gün oruç tutmama ruhsatı vardır... Ama tutması fazilettir. I, i, güzeldir. Evet. Ee, peki ertesi gün sefere çıkacak ama fil vaki nefs emir de şu anda misafir değil. Evet. Böyle bir kimsenin geceden oruca niyet etmemesi Hı. yani varsayım olarak söyleyecek olursak yarın öğleden sonra sefere çıkacağım. Şu anda evindeyim, memleketindeyim gece sahura kalkmayayım, niyetlenmeyeyim, nasıl olsa öğleden sonra sefere çıkacağım. Evet. Böyle bir kimseye ruhsat verilir mi, verilmez mi? Hı -hı. Bu konu tartışmalı bir konudur. Ee, Hanefi kaynaklarından bedai gibi bazı kitaplarda e, halet sefer oda olmasının gerekliliğinden bahsedilir. Hı -hı. Yani bu kimseye ruhsat verilebilmesi için e, seferi olması gerekir. Oysa bu kişi fil vaki nefsül emirde seferi değildir. Evet. Belki sefere çıkmaya niyetlidir. Niyet ise icraata dökülmedikçe fiiliyata dökülmedikçe bir işe yaramayacaktır. Hı hı. Dolayısıyla bu kimse için oruç tutmama ruhsatı yoktur deniyor. Tutmakla mükelleftir. Evet. E, ancak e, Ömer Rasuhü Efendi'nin imanına baktığımız zaman diğer görüşü nakletmiştir ve diğer görüş ise bu kişi madem ki ertesi gün sefere çıkacaktır şu anda geceden orucen niyet etmemesi sahiptir caizdir deniliyor dolayısıyla yani Hanefi mezhebinde bu konuda iki görüş vardır bu iki görüş konumunda hareket edilebilir tabi burada belki şöyle bir ayrıma gitmek de mümkündür genel fıkın Kuralları açısından bakıldığında bazı şeyler fiildir, bazı şeyler terktir. Hı hı. Terk mücerret niyetle oluşur ama fiil mücerred niyetle oluşmaz. Biraz daha ilmi ifadeler hı hı. kullanmak istiyorum. E, dinleyicilerimiz evet. arasında fıkılda iştigal eden kardeşlerimiz oluyor. Onlar bize bazen sual ediyor. Hatta diyorlar hocam bu konuyu böyle anlatırken biraz daha müdellel bir şekilde hı hı. beyan etseniz. Onlarla yani bu iki ihtilafı anlayabilme adına e, onların da anlayabileceği bazı ifadelerden bahsetmek istiyorum. Ee, fiilde mücerred niyetin yeterliliği olmaz. illaki bir icraat gerekir. Hı hı. Ama terk ise mücerred niyetli olur. Buna bir misal verelim. Ee, seferde olan bir kimse, e, diyelim ki e, ben buradan kalktım, seferi olacak bir yere gittim. Ankara'ya gittim veya farklı bir e, ile gittim. Ve orada niyetim 15 günden fazla kalmak. Hı hı. E, ben orada mukimim. E, mukimken sonra dedim ki ya ben ertesi gün buradan işte memleketime dönerim sefere çıkmaya niyetleniyorum. Hı hı. Peki ben o niyetler eder etmez mukim olmam, misafirle intikal eder mi etmez mi? El cevap etmez. Benim hı hı. hala mukimliğim devam eder. Niye? Çünkü sefer bir fiildir. Evet. Fiil ise mücveret niyetli olmaz. Illaki ortaya bir çıkmaya şey koymam gerekir. Evet. Çıkmadıkça sefere çıkmaya niyet etmem benim mukimliğimi Evet. Ama bunun aksi ah, olarak, evet. bunun aksi, yani ben işte biraz önce bahsettiğim gibi varsayalım ki seferi olan bir yere gittim ve niyetim orada üç gün kalmak, dört gün kalmak. Hı hı. Yani seferiyim. Üç gün, dört gün kalma esnasında dedim ki ya ben burada işlerim benim bitmeyecek, en iyisi ben burada on beş gün kalayım diye niyet ettim. Evet. Niyet eder etmez ben bu kim olurum. Hı hı. Daha henüz kalmaya başlamasam bile. Evet. Niye? Çünkü benim, İkamete niyet etmem, seferli terk etmem demektir. Hı hı. Terk ise bir fiil değildir. Fiil olmadığından dolayı mücerred niyet burada yeterlidir. Hı. Yine fıkhi başka bir misal vereyim. Bunu anlayabilmemiz evet. adına. E, malumunuz ticari mallar zekata tabi olan mallardır. Evet. Ancak ticari olmayan kullanma gayesiyle alınan mallar ise zekata tabi olmayan mallardır. Hı hı. E, ben bir araba aldım. Niyetim ticaret, yani al-sat yapmak. Ben araba işi yapıyorum, öyle düşünelim. Evet. E, al-sat yapıyorum ve ben bu arabayı alırken de ticari gayeyle aldım. Aldıktan sonra bu araba normalde zekata tabi bir araba. Hı hı. Sonra dedim ki ya ben bu araba gibisini bir daha bulamam, çok uygun fiyata aldım, çok güzel bir araba. En iyisi ben bunu kullanayım, ben buna bineyim diye niyet ettim. Evet. Bu mal zekat malı olmaktan çıkar mı çıkmaz mı? Yani zekata tabi olan mallar olmaktan hala devam eder yoksa benim onu kullanmam gerekir mi? Evet. Deniyor ki, ben ona bineyim diye niyet etmem, ticareti terk etmem demektir. Hı hı. Ticareti terk ise bir fiil değildir. Dolayısıyla mücerret niyet yeterlidir. Hı. Dolayısıyla ben burada, ben bu arabayı e, biniyorum diye niyet, niyet eder etmez, o araba zekata tabi olan mallardan artık çıkmış, zekat vermeyeceğim. Daha henüz ona binmeye başlamasam bile. Evet. Ama bunun aksini düşünelim. Ben e, binme niyetiyle, kullanma niyetiyle bir araç aldım. Evet. Zekata tabi değil. Hı -hı. Daha sonradan düşündüm ki ya ben bunu çok uyguna aldım. Güzel para kazanabilirim. En iyisi ben bununla ticaret yapayım deyip satışa Hı -hı. arz ediyorum. Satışa arz eder etmez o mal zekata tabi olan mallar konumuna girer mi? E, cevap girmez. Hı -hı. Niye? Çünkü ticaret bir fiildir, bir icraattır. Hı hı. Bu ise mücerret niyetli olmaz. İlla ki ortaya bir fiili icra etmemiz hı hı. gerekir. Dolayısıyla mücerret amel bu manada yeterli olmayacaktır. Evet. Peki e, konumuzda bunun ne alakası var? Şu alakası var. Sefer bir fiildir hı hı. bu manada. Yani ben şu anda e, mukimim ve sefere çıkmaya niyet ediyorum. Evet. Oysa ortaya daha bir şey koymadım. Ben ortaya daha bir şey koymadığımdan dolayı şu anda bana misafir denmeyecektir. Hı -hı. Namazlarımı kastetmeyeceğim yani Hı -hı. dört vekat namazlarımı iki kılmayacağım. Oysa Ramazan-ı Şerif ayının edasında kişiye ruhsat verilmesi, misafir olması durumundadır. Evet. Yani bu kişi misafir değil ki ruhsat verilmiş olsun. Hı -hı. Belki misafir olacaktır. Olacağına binaen şu anda bir ruhsat verilme söz konusu olmamalıdır bedai gibi kitapları anlayabilmemiz bu şekilde. Peki diğer görüşü diğer görüşte diyor ki bu kesindir. Yani seferi olan bir kimseye niçin ruhsat verilmiştir? Çünkü seferdeki o izdahamdan dolayı, seferdeki o sıkıntıdan hı hı. dolayı, o zahmetten dolayı oruç ibadetini yerine getirmesinde meşakkat olacaktır. O yüzden ruhsat verilmiştir. Evet. Neticede öyle veya böyle bu kişi mademki sefere çıkacaktır ve gündüzlüğün seferde olacaktır o zaman bu ruhsattan istifade edebilme adına geceden niyet etmeme ruhsat ona verilmiştir deniyor. Hı hı. Peki biz bu iki görüşü cem etme adına şöyle diyebiliriz. Ee, ben yarın sefere çıkacağım, çıkmaya çıkacağım ama kendime bağlı olan bir şey. Bu kişi geceden e, niyet etmelidir. E, şimdiden ben niyet etmeyeyim diye bir şey mümkün Yok. değildir. Ama ben yarın sefere çıkacağım ve uçak biletini de almışım. Yani geri dönüşümü çok nadir olacaktır. Hı hı. İşte öğlenliğin veya öğleden sonra falan saatte uçağın var. Böyle bir durumsa, o zaman Ömer Resulü Efendi'nin dediği gibi de geceden niyet etmeme ruhsatı bu kişi için geçerli olabilir. Evet hocam Allah razı olsun geniş çapta da bir açıklayıcı nitelikte oldu. Yine son bir sorumuz bu soruyla birlikte inşallah bitireceğiz. Oruçlu olan kişi dişlerini fırçalarsa orucu bozulur mu? Bunu kaynaklarımızla oruçlu olan kimse misvak kullanabilir mi şeklinde hmm. irdelenmektedir. Hanefi mezhebine göre misvak orucu bozmaz. Hatta ister yaş olsun ister kuru olsun. Yani yaş misaf olsun veya kuru misfak olsun. Oruçlu olan kimsenin bunu kullanmasında herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ebu Yusuf yaş olan misfağın kullanılmasının mekruh olduğu söylüyor. Ee, İmam-ı Şafi'ye göre ise akşam saatlerinde yani öğle vakti geçtikten sonra e, günün sonlarına doğru ise misfak kullanmanın yine mekruh olduğu e, nakledilmiş. Ama Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre oruçlu olan bir kimsenin misfak kullanmasında bir mahsur olmadığı gibi... E, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'i olsa gerek. Tam şu anda net hatırlamıyorum. Orada varit olan bir hadis-i şerifte oruç değil olan kimse için en güzel amellerden bir tanesinin misvak kullanmak olduğu hmm. ifade ediliyor hadis-i şerifte. E, bu açıdan da bakıldığında ki ağız temizliği netice itibariyle. O yüzden oruçta olan kimsenin e, diş fırçası tabi macunsuz olmak kaydıyla veya da evet. e, misvak kullanmasında bir mahsur lazım gelmez. Ama diş fırçasına macun koyarsa e, burada bir tat vardır veya onun mideye gitme ihtimali vardır. Bu oruç açısından sıkıntı olacaktır. E, macunlu kullanmaya izin verilmez ama kuru kullanılmasında kurudan kastettiğim macunsuz, Evet. kullanılmasında ise bir mahsur lazım gelmez. Şöyle de e, belki düşünebilir. Daha önce mesela kullanılmış macunla kullanılmış diş fırçasında yine belki aroma tadı kaldığından dolayı belki yine kullanılması doğru olmayabilir yani değil şöyle mi Şöyle ki e, mücerre tat orucu bozmaz. E, eğer boğazdan aşağı bir şey geçmedikçe. Çünkü tadı insan e, dil organıyla aldıklar evet. Dil ise e, içte olan bir organ değildir. Hariçte kabul edilir. Oruç açısından. Hı hı. Çünkü ağzı aldığımız su orucumuzu bozmayacaktır. Evet. Dolayısıyla dille onun tadını algılamamız ise orucumuza mani değildir. Hı hı. Ama bunun yanı sıra mideye bir şeyin gitme ihtimali var, var olduğu müddetçe bundan sakınmamız gerekeceğinden dolayı dış macunlu yani macunlu bir şekilde dış fırçası kullanmamız oruçluğuna doğru olmasa gerekir, bundan kaçınılması gerekir. Ama kuru olarak veyahut da misvak kullanmakta herhangi bir mahsul lazım gelmez. Hatta iftara birkaç saat kala dahi olsa, birkaç dakika kala Hı -hı. dahi olsa Hanefi mezhebinde tercih edilen Sünnet. görüşe göre bir mahsul yok, hatta sünnettir. Evet hocam, burada şuna da değindiniz hocam ağza su almak hani ee, bir anlamda ağzı da oruca bir herhangi bir mani değildir. olmuyor değil mi hocam? Tabi ki ama burada harareti teskin etme adına yani biraz alayım o suyun bir kısmını yutarım şeklinde bu doğru Büşünmemek bir şey değildir. Lazım. Evet hocam soruyla programımızın sonuna geldik hocam son olarak dua babına neler söylersin? Allahü Teala Hazretleri içinde bulunmuş olduğumuz bu günler hatırına e, ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik versin tamam. tefrikaya düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin inşallah Hı. deriz. Rabbim ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Ha. Makamlarını hale eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz ilmihal Ramazan özel programımızın bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda inşallah yeniden buluşmak dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın.